Ebu Yusuf fakir bir aile çocuğuydi. Bin bir güçlük içinde tahsiline devam ediyor ve tek teselli hocası İmam-ı Azam'ın ilim azizdir, sahibini de aziz eder sözünde buluyordu. Talebeliği zamanında bir gün hamama gitmiştir. Hamamdan çıkarken üzerinde hamamcıya verecek para çıkmadı. Hamamcı bütün ısrarlarına rağmen parasız göndermiyordu. Her ne kadar şimdi yanımda yok. Bana müsaade et, sonra getiririm. Ben talebeyim. İstersen sana bir ilmi mesele öğreteyim." dediyse de hamamcıya tensir etmedi. Hamamcı en sonunda ayakkabısını rehin alıp imamı Ebu Yusuf'u yalın ayak gönderdi. Ancak para bulup getirdiği takdirde ayakkabısını alabilecekti. Bu hal imamın çok ağrına gitmişti. Bir hamamcıya bile sözümüz geçmiyor. Paran olmazsa rezil olursun diyerek ilim tahsilinden vazgeçti. Ve para kazanmanın yollarını aramaya başladı. İmam Yusuf'un bu kararı hocasını çok üzmüştü. Ebu Yusuf'u aradı, buldu ve hamamcının parasını vererek ayakkabıyı da aldırdı. Aradan zaman geçmiş. Ebu Yusuf Hakikaten imamı ı Ebu Yusuf olmuştu. Medreselerde talebe okutmakta ve insanlığın birçok müşkülünü çözmekteydi. Bu arada hamamcının başı derde girmişti. Çünkü o, bir kızım olur, onu da evlendirirsem paha biçilmeyen bir çehiz hazırlarım diye vaat etmişti. Allah ona bir kız evlat verdi ve düğün zamanı da gelip çattı fakat bir türlü vaadini, Yerine getiremiyor, dünyada paha biçilmeyen bir şey bulamıyordu. Kime derdini açtı? hangi ilim adamına danıştı ise derdine kimse çare bulamamıştı. Bir gün bir ahbabı, sen git falan yerde bir alim var, derdini ona anlat. Bu işe bir çare bulursa o bulur dedi. Hamamcı tarif edilen yere gitti, sordu, soruşturdu. O zatın medresede, Talebe okuttuğunu öğrenip doğru medreseye gitti. Medreseye varıp kapıyı çalıp içeri girince Ebu Yusuf hamamcıyı tanıdı ama hamamcı onu tanımamıştı. Derdini anlatıp kendisini kurtaracak fetvayı vermesini istedi. Ebu Yusuf hamamcıyı dinledikten sonra ''Sizin sorunuz çok kolay, yalnız bu talebelere şu kadar yardımda bulunacaksınız.'' deyince Hamamcı derdine çare bulunduğu için sevinçten uçuyordu sanki. Hamamcı bütün şartları kabul ettikten sonra Ebu Yusuf rahimahullah. Kızınız çehizine bir Kur'an-ı Kerim alsın koysun. İşte kıymetine paha biçilmeyen tek şey budur diye fetvayı verdi. Daha sonra iş kendisini tanıtmaya gelmişti. Sen bir zaman hamamına giren bir talebeden parasının yerine ayakkabısını almıştın. Fakat şimdi hamam parasının bin mislini vermeye razı oldun. Ondan dolayı ben senden talebelere yardım istedim deyince hamamcıda karşısındakinin kim olduğunu tanımıştı. Bu mesele İmam-ı Azam Hazretlerinin kulağına gitti. Hazreti İmam talebesinin bu buluşunu çok beğenmişti. İlim azizdir, sahibini de aziz kılar, sözü ise bir keramet olarak zuhur etmiştir.